Efterm. God kväll. Programmet. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Her Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej.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 Bugün radyoculuğu konuşacağız. <gülüyor> Ama böyle gülmezsek ciddi bir şey. <gülüyor> Radyoculuk nereden nereye geldi, nereye gider ne olur. Bu program nasıl açılır, nasıl kapanır. O kulaklığı bence kulaklığı artık kullanmaz. <gülüyor> yani bir tane şey. kırdım bunu kırmama. Abi kırma çok bana. enteresan. Yani. Levent bir tane kulaklık kırdı sevgili Yo izleyiciler. Ya bir dakika dur Levent. Yayından önce ondan sonra Şimdi arkadaşlar tekrardan soruyor. Nasıl oldu Levent Bey nasıl kırıldı falan. Elimi aldım kırıldı diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> ya haliyle teknik hani kulaklığa bakacağına eline bakıyor adamın yani böyle bir durum İlk önce buradan e, diğer Bestefen programcıları eğer duymadıysa onu da hemen duyuralım evet. Levent'te böyle bir durum söz konusu var kulaklık kırıyor yani kafama koydum desem kafama mı bakacaklar <gülüyor> da? <gülüyor> hmm, Allah şaka ama ay neler kırdık Levent ay ay vallahi neler neler neydi semaver naber öyle neydi <gülüyor> Naber Semaver. Erçüment burada da buradan sevgilerimizi iletelim bu arada. <gülüyor> ee, onun çok sevdiği değil mi Naaber sorusuna semaver. karşılık Semaver şeklinde cevabı da bu müzik dünyasında müzik dedim bu arada özür diliyorum <gülüyor> müzik dünyasında baya konuşulur. Bu arada Erçüment e, yeni bir albüm yapıyor Levent. Süper. Biliyoruz. Evet yeni bir albüm hatta yapmış bitmiş e, önümüzdeki günlerde de ulaştırılacak. Yine dedim ki yani radyo, radyoculara özel bir şarkın var mı? Var dedim Bu sefer 7 değil de baya bir on dakikalık bir şarkı yapmış. E güzelmiş abi. Oo oh, güzel. Koşakı. Hatırlarsın değil mi o şakiyi? Hangisini? Rüyalara evet, daldım. Onu çalalım bir ara çocuklar. Ama iki bölüm halinde çalalım. Bence gemileri de çalmak <gülüyor> lazım. Beste Erjument Vural. Gemiler onun muydu ya? Be, evet, bestesi. Yok soy. abi. Yok ve Orhan Ata Soy değil mi? O. Yok o <gülüyor> Orhan Ata Soy sözler. Ha, sözler onun. Ciddi misin ya? Sözler Gemiler. Orhan Ata Soy Beste Erjument Vural. Vay vay dinle. Yaz ben niye er... ya hamamda konuşuyorum abi. Erjument Vural'dan dinliyoruz. Gemiler. <gülüyor>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 Sıfır, beş yüz, yo 212. Özür diliyorum. Rıza'nın <gülüyor> numarası mıydı bu beş? Sıfır iki yüz on iki de mesaj numaramız valla uzun süredir kendisini çağırıyoruz hani gel falan diye programımıza ama sevgili Levent Erdem o konularda biraz dün de söylediğimiz gibi ee, çok ee, saldırma. Sağ. Ya saldırmıyorum be. Ben söyleyeyim baştan söyleyeyim. Nasrettin Hoca gibi kırılmadan testi. Yani, yani. onu diyorum yani öyle bir durum söz konusu gelmez. Hani gelir Siz der gelmez, yani. gelmen der gelir falan. Hani öyle bir yüzsüz. Oo! Oğlum. Bak adam burada bir şey söyleyeceğim. Allah muhafaza. Bak mikrofuk kulaklığı elime aldım. Kırıldı. Evet, seni evet. elime alırsam ne olacağını sen evet, düşünürsün. Evet rica ediyorum. Biraz daha seviyeli Selçuk Bey. Ben o tarafa gelebilir miyim abi? Hayır gelme. Can güvenliğim şuraya. yok burada. Hayır olmaz. Evet, evet dediğimiz gibi programımızın sonuna kadar burada mıyız Levent Bey ona göre? E buradayım müsaade. Yani. Biz seni tutmayalım abi işim <gülüyor> var biz. Hayır hayır olur mu öyle şey? Beraberiz çünkü sen biz çağırdık. Sen tut beni çağırdık. istiyorsan. Tamam. <gülüyor> ...şu bir otuz saniye özel bir kuş, ...özel, çok özel bizim için özel bir ara... ...çok özel bizim için... ...bu an mesela programımızın... ...programda iki önemli özel anlar var... ...özel anımız var... ...onlardan bir tanesini yapalım mı çocuklar? Yapalım... ...hadi o zaman... Ev yolundasın... ...belki yorgun, belki trafikten sıkkınsın... ...aldırma... ...o eşsiz aromayı hissettin değil mi? Sen ilerledikçe koku daha da yaklaşıyor değil mi? Nescafe Gold, günün altın anlarından birini sunmak için evde seni bekliyor. Yorucu bir günün sonunda bu keyfi hak ediyorsun. Kokuyu izle, sarak kestirmeyi gösterir. Nescafe Gold, altın anları eşsiz aromayla taçlandırın. Şimdi Nescafe Gold'dan günün altın anlar şarkısı. Bu sefer ben kendi ellerimle seçtim Nescafe'nin e, Altın Anlar şarkısını Nedir? Hazır Dur şimdi hemen veriyoruz Hazır mı çocuklar? Baksam gülüyor mu? Nescafe'nin Nescafe'nin oh. Gül benim hayatımdır benim yarem benim O gül benim, be? gökçe Yar ne zaman, yar ne zaman... matul yar ne zaman... yar ne zaman, yar ne zaman... Titter titter titter titter. Nej, balamus, ställ lite mer. En nio, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 14 yaşına en daha düşemiyoruz. Bizim tamam. Devamını dinlemek güzel olur da ama şimdi bir yol durumu ...dinliyormuşuz zaten ama tamam kapatalım. Yol durumumuz var. Yol durumundan hemen sonra bugün e, böyle bir fasıl yapalım istiyoruz. Uyar. O zaman ben hemen geliyorum. Bekle eşiş. Nereye? Nereye ben? Fasıl yapacağız biraz yemin Oğlum şimdi. gel buraya. Çocuklar tutun seri adet Sen tut. Buş tut. Kusma ayarla ben gelene kadar. Hayır hayır. Oğlum tut şunu tut. <gülüyor> gel buraya gel. Gitti. Evet e, yol durumundan sonra buradayız sevgili ayrılmayın. I30 yeni Hyundai otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sunar. Hyundai drive your way. Efendim evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinleyelim. İstanbul'da Avrupa Anadolu geçişinde birinci köprü Haliç'ten ikinci köprü Seyrentepe'den yoğunlaşıyor. Anadolu Avrupa geçişinde ise birinci köprü Altunizade itibarıyla yoğun. <gülüyor> İkinci Köprü Akıcı, Temde Basın Ekspres yolu E5'te Cevizli Bağ'dan Küçükçekmece'ye kadar aralıklarla yoğunluk etkili. Ayrıca Beylikdüzü Avcılar Çağlayan Haliç, Bostancı Kozyata ve Göztepe Bostancı güzergahları yoğun. Şehir içinde Maslak Levent, Levent Atatürk Sanayi Sitesi, Beşiktaş Yıldız, Fındıklı Beşiktaş, Unkapanı Taksim, Pangaltı Şişli, Mecidiyeköy Şişli yönüyle Kızıl Toprak, Akmerkez Önü ve Vatan Caddesi'nde trafik yavaş akıyor. Avrupa Yakası sahilinde ise Bakırköy, Kazlı Çeşme ve Samatya'da Samatya transit yol akacak. Ankara'da Demirtepe Tandoğan, Demirtepe Kızılay, Kızılay Sığhıye, Bakanlıklar, Kavaklıdere, Kızılay Kolej, Fatih Köprüsü Keçiören Ulaştırma Kavşağı Tandoğan, Akköprü Aşti, Kurtuluş Dikimevi ve Akar Kavşağı DSİ Kavşağı yönünde yoğunluk var. İzmir'de Altın Yol Karşıyaka Sokak Kuyu Çiğli, Göztepe Depo Kavşağı, Fahrettin Altay 3 yolu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve İnönü yoğun, Ege Serbest Bölge karşı Havalimanı ve Çiğli Çanakkale istikametinde de yol ve kavşak çalışmaları var. Bursa'da 6 Parmak, Atatürk, Karşımışcan ve İnönü caddeleriyle ile şehirküstü meydanında yoğunluk etkili. Antalya'da bugün yağmur var, trafiği etkiliyor yağmur. Ayrıca Abdülpekçi, Vatan ve 100. Bulvarlarında da olağan yoğunluk etkili. Şallı Karşıhanda'ki çalışmalarda devam ediyor. Trafik işaretlerine dikkat. Karayollarına gelince Ayvalık-Edremit yolunun 0 ile 30. kilometreleriyle Konya-Karaman yolunun 5 ile 27. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sivrihisar, Eskişehir Boz Yük Yolu'nun 27 ile 40. kilometreleri arasındaki köprü, kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Herkese iyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. i30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sundu. Hyundai Drive Your Way Bu arada sevgili izler dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra son ertelenen bir maç vardı biliyorsunuz. İki takım da aynı sahaya kullandığı için Liverpool'un üstünlüğüyle e, sonuçlandı. Şu an kadar yedi takım belliydi Fenerbahçe'nin evet. değil mi? Yani gerçi kaç tanesi çıkabiliyordu? Dört tanesi mi? Yok yok. Ha, hepsi çıkabiliyor hepsi mu? Hepsi çıkabiliyor ha, tabii ki. Yedisi Yani hepsi belliydi de bizim için. Altısı belliydi, altısı altısı, pardon, ilave belliydi yedisi ilave oldu. Altısı belliydi, yedisi ilave oldu. Liverpool'da şu anda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına girdi. Evet. evet. evet şu anda e, Fenerbahçe muhabirimiz. Sevgili Levent Kerim. <gülüyor> e neden söylüyorsun? Bu doğru mudur? Chelsea istiyorum. Chelseayi. Herkes bir şey istiyor. Ben, ben Chelsea, Chelsea istiyorum. Evet, Chelsea. Nedir yani? Amaç nedir? Amaç nedir? Buyurun, buyurun. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bu fonla biraz Chelsea saçların Abi, olur değil bir değil şey olmaz. <gülüyor> olur mu diyorsun valla Chelsea ben açıkçası Ben Chelsea istiyorum gerçekten. Messi kaleyiyle ben direkt Barcelona istiyorum ya. O da olur Messi kötü, yok. Messi yok bir bir de kötü bir Zaafları var. Zaafları var. Nedir zaafı söyle bakalım. Sağlardan sollardan, bir ya, sağlardan. nedir zaafı söyle. <gülüyor> Savunmada, <gülüyor> söyle. Savunmada <gülüyor> eksikler var. Puyol yok. Puyol yok. Sen Heh. Salı, Salı günü <gülüyor> niye yazı göndermeden. Denivaldes, Denivaldes'in kötü bir performansı var. Ne oldu? Nedir o kötü performans? Ne yapıyor ...girdim bu gece. ...girdim bu gece. ...girdim bu gece. Hadi telefon Mağabey, telefon. ...murhan. ...girdim bu gece. Ja, det är min kärlek. telefon numaramızı... ...hemen hatırlatmak istiyoruz... ...0212 alan koduyla... ...251-2021... Ja, det är min kärlek. Ja, det är <gülüyor> min Yok Ayşe sayın gördüm seni. Abi öyle oldu bir de böyle bazen sakat şarkılar oluyor. Gel yani, muhabbet bağına girdim bu gece. Devamı mesela acaba hiç unuttukları oluyor mu? Ben Selçuk'a bir şey sormak istiyorum. Bunun, bu, bu muhabbet abi. bağ nedir abi? Neresi bu muhabbet, muhabbet bağ? Muhabbet bağ denildi muhabbet... Nebizade'nin ya... alçoka. <gülüyor> yani, muhabbet edilen yer anlamında galiba eski değil mi? Türkçe'de öyle anlamına o anlama geliyor. Öyle bir deyim muhabbet bağ. Bağ nedir peki? Yani bağ işte baba. Bağ, bağ. bağ boş taktik. Muhammet Bostan. <gülüyor> evet. Yani Muhabbet bağıyla ile Bağa Gel Bostana gel aynı şey mi? Tabii ki. Evet, yani e en nihayetinde Muhabbet bağıyla ba ba ba bildiğiniz baba ba ba. Bostan aynı şey değil bir ama yani Muhabbet Bağı'ndan kasıt ama levent ya. Ama, o <gülüyor> tarzsız ya. Diğer eşerde ha. vurgu biraz daha vurgu biraz daha değil mi? Daha gel Bostana gel yeter ki gel diyor. Ha öyle anladım. Oradan oraya geldi sen gel abi.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 Yok artık timleri de bıraktı. Artık o da senin benim gibi ayran içiyor. Evet. O da e, aynı şekilde gazoz içiyor. Yapmadı önce iki bardak ılık süt, evet. bal, oh. muz. Tamam. He. Şimdi bir kaç mesaj... <gülüyor> mesaj okuyacağım bir saniye. E, Rıza çok merak ediyorum. Levent derin prenses otelde diyor zamanında e, çıktın değil mi? Orada hatırlıyorum ben. Çıkmadım canım. oranın e, e, eğlence danışmanlığını yapıyordum. Hay bu şey anlamında mı? Hani mi yapmış yoksa ciddi? Öyle bir şey var mı? Orada saniye çıktı falan diyor. Hani o dönemdeki gibi çok önce galiba. Hani söyleyemiyorum. Anla. Ee, ha, şey diyor. Zayıf, o zayıf zamanki gibi diyorsun? zayıf mı diyor? <gülüyor> çok. O olmaz. zamandan daha az zayıfım. O zamandan daha da az zayıf. Ee, o, e, şimdi birkaç bir mesaj söylesin. daha okuyalım. Ee, beş bin YTL buldum. Ne yapayım diye bir mesaj var. Enteresan bugün. Getirsiniz ezelim parayı. <gülüyor> <gülüyor> gelsin gelsin Turgut Bey bin, gelsin. Bin lirasını sana verse. Evet. Bir haftada kaç para yaparsın onu? Bin lirayı mı? Bin lirayı ne yapacak abi, Bin Alacak. Bir haftada oynayacak. iç ederim abi ne yaparım? Altılı. Altı altın altın. Ha. Altın abi altın. Ne altını ya? Altın alıyor deli gibin bilir. Altın mı Altına atıyorum altılı. Ha bahis mi oynasam? He? Oynamam abi hazır parayı bulmuşum ne bahis He. oynayacağım ben hayır. <gülüyor> Oturur yarışı. <yerim gülüyor> Evet bu arada ben size söylemedim. Ee, bugün güzel bir gün çünkü bize Sonaksan geleceklerdi. Bugün dün unuttuk söylemeyi efendim. Sonaksan mı gelecek? Sonaksan! ben de Sonaks istiyordum bu arada. Sonaksan geleceklerdi. Bize bir ödül vermişler efendim. Kendini bizi Antalya'ya davet etmişlerdi ama o, o gün ufak bir şey olduğu için ödül ana baya tabakta Oley! vay vay vay vay. Şu aksiyonetim kurulu üyesi sevgili Turgut Bey'i böyle aldım buyurun Turgut Bey. <gülüyor> Oğlum bir şey de yok mu bu şeyler? Efendim hoş geldiniz. Bu ödülü ben niye aldım abi? <gülüyor> Valla en iyi müşteri ödülü diye verebilirim bunu sana. Vallahi ben Sen... hani öyle bir şey sandım. Hani sürekli her ay her hafta her beni telefonla arayıp abi şu arabayı ne yapsak <gülüyor> Ona göre mi acaba aldım diye. Ot birin içinde en çok zarar veren müşteri ödülü. Vallahi en, tabii, çok, tabii. Fırçayla en, en çok... çok fırçayla en çok fırçayla otomobili yıkatan müşteri ödülü. Köpükle yıkatala aynı yıkatan. zamanda. Levent Bey arabanız var değil mi sizin? Var var. Yeni aldı, sıfır. Onun da öyle bir durumu söz konu. 3.'üyü 3.'üyü Ne yapıyorsunuz bu arabaları? Koleksiyon. <gülüyor> <gülüyor> evet vallahi ben çok ekibim adına teşekkür ediyorum böyle güzel bir e, incelik yaptığınız için bize efem canım bana bir ekiş ayarlayabilir mi Türk abi nereden orada sonra ekişlerken ama araba zamanla... yıkama falan işte fırça olarak mı evet. ama işte bunun gibi adamlar yok değil mi sizin bünyenizde yani Belki, ona daha ilk ki yok ilk <gülüyor> de Bilin yok değil mi yani birinçli e, çünkü birinçli biz, biz bütün bütün arıza şu ailesine teşekkür ediyoruz evet. sonaksa Ge Geçen hafta içerisinde bayi toplantımız vardı. Evet. Bütün evet. sonraki bayileri birleştir. hepsinin teşekkürlerini size getiriyorum. Evet. Sonrakı ise. De... Sonrası kattığınız değer için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz ederiz. teşekkür ediyoruz. Bu arada siz gelmeden önce halkla ilişkilerle konuştuk. Biraz işte akşam son aks gelecek falan bize ödül verecekler dediğim zaman eee onlar bize benim arabayı bir yıkayabilirler Aynen. diyor. Onlar bize niye ürün vermiyorlar? Sizin programda dağıtalım şeklinde bir şeyler söyledi. Eee tamam abi öyle bir baktın ki ben niye Rıza'yı sende böyle her zaman açık açık çeki var yani. İstediği Oo. zaman istediği kadar. Tamam. O zaman bugün bir, iki, üç dendiğim dört sizliğin beş kaç olsun Devent kaç dinleyicimize kaç diyeceksen eksi bir biri bana yani <gülüyor> <gülüyor> tamam beş canım bir Olmaz. sinyal ver bir iki üç de el hareketi yap. tamam üç dinleyicimize bugün son aksan hisse veriyoruz <gülüyor> ne veriyoruz ee, boya, şey. boya temizleme parlatma ve koruma işlemini veririm. son aksan en çok tercih edilen olmalı ciddi misiniz ya pahalı baya çünkü o yüzden diyorum emin misiniz Yok, yani Boya koruma, boya temizleme, parlatma ve koruma. Yani Heh. otomobilin üzerindeki çiziklerin, reçinelerin giderilmesi, evet. harelenmelerin giderilmesi, parlatılması ve de koruma işlemi. Anladım. 6 ay boyunca da korur. Güzel para. Bu, bu ne kadar değeri bunun mesela? Ee, şu Dinleyicilerimiz aramızda. 200 TL artık KDV ve şamp. 300 artı KDV. Güzel para. Tamam. 3 dinleyicimize bunu nasıl vereceğiz bilmiyorum. Tamam. Turgut abi bana emanet eder onları. Ben de dinleyicilerimize vereyim. Evet. Cep telefonum çalmaya başladı zaten. <gülüyor> Levent sana 100 200 taraf Efendim canım? Yüzden çatarım dedi. <gülüyor> tamam şimdi biraz sonra nasıl vereceğimize karar vereceğiz. Ee, tamam Levent sana ayrı abi vallahi çaldı şaka yaptım gerçi ama Pınar pınar reyting arıyor. Aa O da şimdi. Yani. <gülüyor> tamam biraz sonra e, böyle bir durum yapacağız ama nasıl yapacağımıza karar vermedik. Saatlerimiz bu arada kaçı gösteriyor? 18.41 ara vermedik ara verelim aradan sonra tekrar muhabbet bağı devam edin. <gülüyor> Buyurun. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek Ki ona rastladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik 444 55 çift sıfır Bestofen. Çoktan biri aklınızda olan ya da Pat diye ortaya çıkan ihtiyaçlarınıza, bordroluya, serbest çalışana, dört dörtlük kredi İş Bankası'nda. Yüzde 0.97'den başlayan aylık faiz oranı ve dört farklı seçeneğiyle her ihtiyaca dört dörtlük kredi için siz de İş Bankası'na gelin. Ayrıntılı bilgi işbank.tr 444-0202 ve şubelerimizde. Toshiba, hayal gücünüzü şıklıkla birleştirerek zenginleştiren dizüstü bilgisayarlar üretir. Yarın, daha sonra ve sonrasında. Adres toshiba. cmore.toshiba-church.com Toshiba, Leading Innovation Değerli dinleyicilerim, şimdi her tür ihtiyacınız için kolayca alabileceğiniz kredi tarifini veriyorum. Önce 3 ay ödemesiz kefisiz kredimizi alıyoruz. Bu bal kaymak tadında lezzetin üstüne şöyle ceviz niyetine ideal puan serpiştiriyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için bal kaymak tadında krediniz Fortis'ten. Hem 3 ay ertelemeli hem de 60 aya varan vadelerle. Üstelik 200 YTL'ye kadar ideal puan hediyeli. Hemen bir Fortis şubesine gelin bal kaymak tadında kredinizi kolayca alın. Hayatım, Marks and Spencer'dan inanılmaz alışveriş yapmışsın. Çünkü aradığım kaliteyi çok uygun fiyatlara Marks and Spencer'da buldum. Baksana, su geçirmeyen jean, terletmeyen tişört, ütü gerektirmeyen gömlek aldım. Seni de her sabah ütü derdinden kurtardım. Marks and Spencer erkek giyimde alıştığınız kalite benzersiz fiyatlarla. Üstelik Mart ayı boyunca aksese özel 9 taksit fırsatıyla. Marks and Spencer Hey hey, yol açın dağlar där derin dermanen kommer. Ijämn, långt till andra. Gåderade man, Fort Cargo. Här ferman, Fort Cargo. Där derade Fort Cargo. Här ferman, Fort Cargo. Bu dünyanın çekilecek yükü çoksa Fort Cargo'nunda şimdi 350 biası var. Fort Cargo kamyoncunun başını eğdirmez. Çocuğum, renk sihirbazı seni pembe yapmaz. Ya ne renk isterseniz yaparız diyorlar. Seni değil kızım o. Rengi söyleyeceğiz, boya yapacaklar. Odanı boyayacağız. Ya bana ne beni pembe yapsınlar. Hayal ettiğiniz tüm tonlar renk sihirbazıyla hazır. Üstelik Colors hazır boyalarla aynı fiyata Koçtaş'ta. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Farkın olsun är Golden Chocolatadik, birbirin senin olsun. 2008 model bir Dodge olsun. Her hafta en Dodge Nitro olsun. Var kvar du? Var kvar du? Var kvar du? Var kvar du? Var kvar du? Var kvar du? Var kvar du? Var kvar ...nerce kontör senin olsun. Golden paketlerindeki şifreyi... ad, soyad ve adresini... ...Türksel 2944'e aralarında boşluk bırakarak... ...mesaj at ya da... ...Ülker.com.tr'den ücretsiz yolla. Farklı olma fırsatını kaçırma. Ayrıntılı bilgi için... ...Ülker.com.tr'ye tıkla. 2007'nin en iyi cep telefonu ödüllü... ...D900i mi? Üçüncü nesil telefonların en güzeli... ...L760 mi? Yoksa en beğenilen... ...E250 mi? Siz sadece hayal ettiğiniz Samsung'u söyleyin. Şimdi tüm Samsung cep telefonlarına akses özel, vade farksız 10 taksit fırsatıyla hemen sahip olabilirsiniz. Hadi söyleyin, sizin hayalinizdeki Samsung hangisi? Modern İskandinav tasarımı ve benzersiz güvenliğiyle Volvo S40... ...22.500 Euro'dan başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla ona sahip olmak isteyenleri Volvo etkili satıcılarında bekliyor. Birin faktörün önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İyi ki ona yasladık. Tarkan şarkısını TTnet Müzik'ten ücretsiz ve yasal olarak indirebilirsiniz. Hemen www.ttnetmusic.com'u tıklayın. Tarkan'ın son albümünü ve daha binlerce şarkıyı ücretsiz indirin. Türkiye'nin müzik portalı TTnet Müzik. Türkiye'nin interneti TTnet'ten. Zamanımız çok yok. Ee, Levent Bey'de e bir emir gelmiş. Pardon, özür diliyorum. <gülüyor> Efendim. Çok özür diliyorum. Mesaj. Bir emir gelmiş, gitmem gerekti dedi az önce. Efendim, mesaj geldi ben gördüm. Mesaj geldi Dayınlar geldi, çabuk geldi. <gülüyor> evet, e, emir bu. Ne zaman geleceği belli olmaz. Emir demiri keser. Aynen öyle. Kendisine az sonra veda edeceğiz. Üzülüyoruz yani. Hadi ufuk ufuk. Oğlum Ufak derken ufuk ufak git gitti. Yani. <gülüyor> Evet. Bu arada bu alakalı bayağı telefon, bayağı mesaj, faks, mektup, me mektup, bile değil mi? Elden bırakanlar olmuş. Hani ben istiyorum şeklinde. Ee, biz öyle zannediyorum ki bir 3-4 sene önce galiba, değil mi? Daha fazla bile olabilir. 2006. Bir 2006. 2 sene olmuş demek bana bayağı uzun bir süre <gülüyor> olarak gelmiş. O dönemden bu döneme kıyaslarsak tabii bu bu tarz şeylerin arabayla alakalı geçerseniz e <gülüyor> Selçuk Bey Bizaya diyorum bir Bunun şey yaparsak Bunu tutup beş şöyle alalım bir şeyi. Yani çünkü bu enteresan bir olay. Yani şimdi araba arabayı götürüyor mesela bir Sonax bayine. Evet. Diyor ki ben diyor duydum. Hadi diyor şunu bir yapın diyor. Hani o parlatıyorsunuz. Neymiş o? Nano mu falan filan diyor. Şimdi bilmiyor adam ilk ha, defa yaptıracağı için. Ya. Şimdi. Ya böyle <gülüyor> <iPod nana. ya, gülüyor> bir şey değil. Onlar sonra şimdi bilmediği için fiyat falan Şimdi siz ona öyle bir fiyat söylüyorsunuz E tabii yapılan iş de çok önemli Acayip bir sektör değil mi bu dünyaca hı hı. ünlü e, Dünyada e, Arabalara yapılması gereken yapılan Şu yıllardır yapılan Türkiye'de de son dönemde yapılan Son yapılmaya dönemde çok, çalışılan. Ciddi, çok, ciddi, oranda arttı. Ha, çok yani, ciddi oranda Böyle bir şey oluyor mu acaba Nasıl kardeşim ya zaten arabanın Değeri o kadar falan diye böyle bir fiyat... Fiyatlar aslında Bilindiği kadar yüksek değil Ben geçenlerde bir sohbete katıldım Herkes dedi ki ya inanılmaz işler yapıyorsunuz hı. arabamız ilk günlük İlk günkü gibi oluyor evet. ki zaten sonaksın sloganı ilk günkü gibi. Evet. Ama işte bir uçun iki milyardan aşağı çıkamıyor sizin oraya gelenler. Evet. Son şu anda web sitesinde ve bütün uygulama merkezlerinde fiyatları sabit, belirgin, asılmış bir şekilde duruyor. Duruyor. Ee, 75 YTL'den maksimum 600 YTL'ye kadar uygulamalar var. Anladım. Hani en en en... 75 YTL herhalde su tutma ileride. <gülüyor> yok, e... yok sadece bakıyorlar öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz ya <yani>? öyle. <gülüyor> Biraz birazcık daha giriyelim, su tutma dediniz, otomobil yıkama sonuçları sadece on, sadece mi? 15 yeteli. Sadece su sadece 15 yeteli. Sonra yıkama 15 yeteli. Nasıl çıktı? <gülüyor> <de> var ya. <gülüyor> Ta, tam provokasyon var. Ha, yani. Vallahi değil mi? Yok yok, ben şeye gelecektim de e, orada sözümü kestiniz. <gülüyor> Yani 2006 ile 2008 bu iki senede acayip değişti anlamında söylüyorum. Yani artık insanlar arabalarına gerçekten e, ne yaptığının farkında, e, yaptırmak istediğinin farkında, biraz daha insanlar bu konuda bilinçli doğru, anlamında. Doğru. Doğru. Ee, bunun, bunun sebebi. 2006'da Hı -hı. sizinle başladığımız çalışmadan itibaren yükselen bir trend bu aslında. Biz çok fazla evet, anlatmaya çalıştık. Ona getireceğim çalıştık. lafı işte. Hani bizim ben, payımız büyük anlamda. İşte o yüzden ödülü evet. getirdik bu akşam Rıza evet. abi. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, yaptığımız kampanyalarda mümkün olunca en fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz ve Hı -hı. biz bilinenin aksine evet. bu konudaki dünyadaki en pahalı firma değiliz. Yapılan uygulamalar çok Hı -hı. üst düzey uygulamalar olmasına rağmen fiyatlar çok çok çok düşük. Evet. Hani bugün iyi bir kampanya dönemindeki Ocak-Şubat döneminde yaptığımız bir kampanya hmm. çalışması vardı. Orada neredeyse 4 yıkama kamu fiyatına otomobiliz pırıl pırıl hale gelebiliyordu. O kampanya dönemlerinin aslında takip edilmesi Değil lazım. Doğru hasta. edilmesi lazım. Biz mesela ediyoruz ama e, bundan sonra Selçuk sana o görevi veriyorum. Evet, tamam. Ediyorsun. Evet Levent Bey bu konuyla ilgili, arabanızla ilgili bir şey sorabilir miyim? Bir şey <gülüyor> söylemek isterim. Rıca Bey bir şey sorabilir miyiz? Ama bir dakika şimdi saatlerimiz 19'a geliyor. E, Erkan'da uyarı ne yapacağız? Ne? 6 dakika var. <gülüyor> tamam ara vereceğiz bu arada. Evet şirket çalışanları sürekli Benim, evet. arabam benim arabam benim arabamda diye, bana mesaj gönderiyor diyeceğim. <gülüyor> marka ve model önemli mi abet temizlikte? Ha, güzel bir soru. Evet. Buyurun. Mesela benim arabamda temizlenir mi? Ne senin araban? 92 Doğan. <gülüyor> marka ve model önemli değil. Marka modelde bir dikkat edilmesi gereken yani evet. bir şey var. Evet. E, 2006 sonrasında e, pazara çıkan Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi gibi üst grup otomobillerin. Benim boya, arabadan bahset. Boya yaptı. Boya abinin arabasından bahsetti bence. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Boya, boya yapıları değiştiği için artık geleneksel jıradlarla bu otomobillerin yapılma şansı yok. O yüzden onların nanoteknoloji jıradlarla yapılabiliyor olması lazım. Evet eski hmm. Sonax dahil eski geleneksel ciralarla bu işlem yapıldığı takdirde evet. otomobili yapmış olmanın hiçbir anlamı yok. Burada şeyi de anlıyoruz tabi. Sonax da e, az önce sen söyledin e, üstüne koyuyor. Yani hep aynı e, yıllardır e, e, çok aynı. Çok ciddi bir ARGE arg çalışması var. Her yıl üstüne var. koyarak gidiyor. Evet ARGE çalışmasına geçiyoruz şimdi. Volkan Hebeci ile mi? Kimle başlıyoruz? İlk bağlanan Volkan Bey ile bağlanalım. Ha? Daha doğrusu başlayalım. İyi akşamlar Volkan. Nasıl veriyoruz onu daha bilmiyoruz. Buyurun i̇yi hoş da, geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız Sağ olun. iyiyiz İşte e, Leven var. Ben varım. Selçuk, bu, Turgut Bey. Herkes burada. Böyle bir hediye veririz. Efendim? Önce soralım arabasının markası ve modeli neymiş? Önemi değil dedi gerçi Selçuk ama. Selçuk benim soralım. arabayı görmüştür. Her Beşiktaş maçına geldiğinde e, sizin e, a, parka bırakıyorum. Çok da satıyor. Tamam hatırladım. <gülüyor> yolunu kesip para mı istiyorsun adamdan <gülüyor> evet Buyurun Volkan Bey nedir? Ee, ben hem sonu için aradım. Nedir? Ee, marka nedir beyefendi? Ben sordum. 2000 Mega Station Wagon. Olur. Ben e, bizim özellikle bizim... ne için istedim? Çocuklarımız için e, hijyenik olarak e, çocuğu mu parlatacaksınız? Hayır, hijyenik olarak yırsın arabaya. Hijyenik. Ha. Bu bu aslında bizim çok anlatmaya çalıştığımız bir şey. Teşekkür ediyorum. Değil yani Sözün. otomobilin iç temizliği çok çok çok çok önemli. Hani bunu da anlatabilmişsek ve bununla ilgili telefon geliyorsa bizim için çok mutluluk verici. İşte yani evet. Arzu da çok başarmış yani. Bu kadar bu kadar. Hedeyi hak ettin mi? Hijyenik. Hak Sen de bayağı güzellik değil yani hiç güzellikten okusun. Evet doğru. Ha, hediyeyi hak ettiniz mi derken 3 e, tane vereceğiz ama şu anda 3000 tane telefon olduğu için nasıl vereceğimize dair bir şey e, bir, bir soru mu sorsak Levent Bey ne yapacak? Bil, bildikleri 3 tane sonra uygulama merkezinin yerini söylesinler. Aa bak evet güzel. güzel, güzel Madem güzel. bu kadar alakalı herkes sonrası hadi evet, Volkan. Volkan onu söylesin. Üçten. Son akşam olarak mı? Son akşam olarak mı? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşler otayı yıkamak. Yeterli bizim bu bölgedeki benim yıkadığım köpüklü olarak son aksa götürüyorum, yıkatıyorum ama <gülüyor> ismini nerede olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Köpükli imkansız. O zonax olabilir belki hani. Takması. <gülüyor> Yok çok var bu arada. Sovax'lar var, Sovaxlar Sodex'ler var. var, Zadex'ler var. Var çok çok çok, var. çok fazla var. Ee, bu. Çok. bu 3 tane kolay bir soruydu gerçi ama bilemediniz. İşte evet, bu da öyle. en kötü durum benim için. Eee hattan mı düşmüş? Yok düşmemiş Düşmeydim hala. Düşmedim burada bekliyorum. Volkan Bey e, valla bir tane söyleyin bari de ona göre hani diğer dinleyicilerimize de. Semt olarak mı söyleyeyim? Semt olarak evet. Beylikdüzü'nde. Ha attık. Şey. ara ikenken sağ tarafta. Biliyor muyum? Do var orada. Doğru doğru. Ha, doğru. doğru mu? Doğru. Aa bir tane <gülüyor> Bunun bayağı kolay benim. Bir tane daha söyle o zaman. O zaman e, Bakırköy'de. Neresinde? Yok orada yok. Bakırköy'de. Var var. Bakırköy'de <gülüyor> de var. Neresinde? Bakırköy İstanbul Caddesi'nden McDonald's'ı biraz daha ya yani Gözüme çarpmış olarak götürmüştüm yok Yalanım yok yani Ama götür ayıptır yani <gülüyor> Artık verirlerse so, yani, yani Kartal Tepe Karakol'un tam karşısında gibi oluyor öyle <gülüyor> mi? Evet, evet, tamam, doğru, evet tamam, tam, Kartal <gülüyor> Tepe'nin altında tam karşısında Verdik Niyazi Volkan Neydi Volkan, Volkan İyi akşamlar diliyoruz İyi akşamlar Evet enteresan bir bayan şu an hattımızda İyi akşamlar Nurdan Hanım <gülüyor> Alo Alo. Nurdan Hanım çamaşır makinesini kapatın. Alo. Bekliyorum hala. Bekliyorsunuz. Bekli, hiç beklemiyorsun Arada bence. Dur dur dur. Beklemedeyim, beklemedeyim diyor. Radyodan arıyorlar. Radyodan. Şire, şire. Radyodan arıyorlar. Biz zorla mı veriyoruz çocuk ya? <Gülüyor> i̇smi ne ismi? Nurdan. Uç deyince Nurdan diye bağıralım tamam. İyi. İyi. Hiç. Nurdan! Yok abi. Başka radyo dinliyor bence ben sana söylüyorum. Nurdan! Nurdan. Alo. Tamam merhabalar. Hayır, İyi bravo, akşamlar. Bravo. Ayy. Bravo Nurdan. Bravo Nurdan. Bu arada bir saniye Nurdancım seni bekletmek zorundayız. Ee, çünkü saatlerimiz şu anda 19'u gösteriyor mu? Ha göster. Bu ne? Bu ne oğlum? Saat 19. <gülüyor> Hadi buyurun. Evet efendim. Sıradan bir dizelle motorunuzun havası buna benzer. Ama gerçek performans artışı sağlayan BP6'lı dizelle aracınızın motor havasını bulur. Yapılan son tahminlere göre yarın akşama kadar İstanbul ve Ankara yağmurlu 14, İzmir sağnak yağışlı 19, Bursa yağmurlu 18, Adana çok bulutlu 21, Antalya sağnak yağışlı 18, Trabzon parçalı bulutlu 15, Diyarbakır parçalı bulutlu 16, Erzurum parçalı bulutlu 5 derece olacak. Bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle. Uludağ 158, Erçiyiz 50, Palandöken 40, Kartalkaya 278, Kartepe 100 ve Ilgaz 90 cm. Performans saati sağlayan BP Altımet dizelli müzik keyfi devam ediyor. Kingtek saati saat 19. Dünyanın en ünlü ve kaliteli markalarına mükemmel dikişi sağlayan Kintek Sanayi Dikiş makineleri Demir Bilek Makine Çatısı altında uzman kadrosu, 3 yıl garanti, 3 saatte sorunsuz teknik servis hizmeti ve yepyeni modelleriyle hizmetlerine devam etmektedir. www.demirbilekltd.com.tr Best FM Yol durdu. Evet Murat hazır mı acaba? İyi akşamlar Murat. İyi akşamlar Lütfen. Hemen dinleyelim seni. Yoğunluk Avrupa'na doğru geçişinde bugün beklenenin aksine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde fazla etkili olmadı. Çünkü eylem saat 14 başladı, akşam sürecine fazla yansımadı. Özellikle sürücülere de bunu da fazla tercih etmemesi köprü girişi biraz daha etkili. Şu anda bu hareketlilik devam ediyor. Boğaz Köprüsü'nde ise Haliç ve sonrasında yoğunluk devam etmekte. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaz Köprüsü'ne yoğunluğu Altınizade'ye doğru yaklaşırken başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kabacık civarında yoğunluk var. Ati Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışı havalimanı istikameti hareketli. Beylikdüzü avcılar istikametinde değiştirmekte yoğunluk var. Bu arada avcılar Esenyurt ve aynı noktada Beylikdüzü istikametin iç noktasına yoğunluk arası olarak devam ediyor. Rıza. Teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam çocuklar zamanımız yok hemen çünkü telefonlar da e, bayağı enteresan çok geliyor. Yani enteresan derken tabii ki e, beklediğimiz tarzda geliyor telefonlar ama e, onlara da zaman ayırmamız gerekiyor. Levent Bey de Emir tabii. <gülüyor> Nurdan nerede Nurdan? Nurdan Hanım burada hemen alalım. Tekrar iyi akşamlar Sayın Nurdan Emir. <gülüyor> <gülüyor> Telefonunuzda bir sorun var galiba. Neredesiniz şu anda? Mars. Eee iş yerim 25. kattayım ama buna rağmen sesimi çok düşük duyuyoruz. Güçlükle duyuyorsunuz. O zaman etrafınızdaki arkadaşlarınıza e, bir sus deme tabii benmez ama hani biraz daha sessiz telefondayım şeklinde. Alo. Alo evet. Duymadı o zaman bizi. Hanfendi o zaman hemen size bir soru soralım. Tamam. Bu arada e, arabanız var değil mi? Arabanız var değil mi? Oradan oğlum. Arabamız için annemin mal benim kendimim yok. Aa olmaz o zaman. Olmaz, olmaz. Gerçekten vallahi olmaz. Alo. O da şirketin aracıdır kesin. Olmaz. Olmaz. Nurdan Hanım valla kendinizin olması gerekiyor çünkü soracağımız soru arabayla alakalı olacağı için. Eee teşekkür Aa, ediyor. Tamam o zaman. Nurdan Hanıma teşekkür Olsunuz. ediyoruz. Çok severek dinliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi akşamlar. Diğer telefon. Murat. Yok, Niyazi Yılmaz. İyi akşamlar. İyi akşamlar ağabey, nasılsınız? Eyvallah. Eyvallah, hoş geldiniz. Bu <gülüyor> kahvele, buyurun Sesim dinliyoruz. Biraz çıkıyor ama... Estağfurullah, olur mu? Buyurun dinleyelim, sizi nerede arıyorsunuz? Ben şu an yoldayım, benzinliğe çektim, ee, kız arkadaşım bekliyorum hatta. Evet, nerede ee, arıyorsunuz o... diye semt olarak sormuştuk biz <gülüyor> ama. <gülüyor> semt olarak e, iki telli. İki telli, evet o evet. zaman hemen e, bir soruyla size. Son aks nerede var diye soracak olursanız, Malatya var bir tane, pardon. onu övü diyorsunuz. Bir bayan olduğunu bana hatırlasın arada da. O yüzden söylüyorum. Selçuk çık dışarı. çık dışarı. Niye? Sana bakınca deliriyorum bir anda da o yüzden. Evet. Sonak nerede var diye soralım mı? Soralım. Sorun soralım. sorun. Tamam soralım. Başka hazırlanmış o. Hazırlanmış evet. Yani, nerede var? Sonak's Balat dışında nerede var? <gülüyor> Balat dışında nerede var? Evet. Sonak's Balat'ta yok. Balat'ın girişinde <gülüyor> var. <gülüyor> yani. un, un kapanında var. Un kapanında. Un tamam. kapanı tamam. Okay. Yine içerin e, döner kavşağın orada yani üst geçirdiğinde orada var. Tamam. Tamamdır. Ee, bir tane daha söyleyin. E, e, maslak tarafında var bir tane de Maslak'ta e, gelen bir grup var. Tam yeri tam ama, önemli, ama önemli önemli. Tam. Çünkü 200 yeteli artık KDV yani çok önemli bir hediye bu. O yüzden tam yerini bildiğiniz bir yer söyleyin. Bildiğim bir yer başka. Ankara'da var. Ankara'da var. İllaki vardır. Eee <gülüyor> Fakırköy'de var. Bakırköy'de Bak az önce dediğim, az Bakırköy söylendi Tamam e, ama işte o yüzden Tam tatmin edici bir cevap almamız gerekiyordu e, Lütfen bize kızmayın Niyazi Bey öpüyoruz İyi akşamlar ama bundan sonra zaten Bestefem'de Sürekli bu tarz hediyeleri Sonaks'la e, iş birliği yaparak evet. e, Alacaksınız kazanacaksınız Devam edecek hiç merak etme Edecek edecek, edecek. <gülüyor> e, Tamam hadi ha. Tamam e, diğer telefon Mehmet Murat Kazancı akşamlar Murat Kazancı iyi akşamlar Mehmet Birsen iyi akşamlar İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Dinler miydiniz? Yoksa aradılar mı? Bestefen diye son aks var falan değil mi? <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, hoş, her, hoş, her hey, akşam dinliyorsunuz. <gülüyor> Alo. Her akşam dinliyorsunuz. Çok güzel bir Bestefen dinleyicisi. Her akşam çıkış iş çıkışı beraber evimize doğru gidiyoruz. Çok güzel, evet. E, hangi dönemde bir sponsorluk yapmıştık? E, öyle bir çalışma yapmıştık. Son aksa onu bilin. Vereceğim size. <gülüyor> anlamadım. Evet, Hangi dönemde diyorum? Hangi yılda e, benim sponsorum Sonax'tı? Az önce çünkü konuştuk da o yüzden. 94. Hayır, e, Kafa kapa karıştırma. Biz seni çocuk kreşten almıştım. Çocuk Tam o kreşten. sırada eee yani. yani. tamam, o zaman eee iş şey yapıyoruz. Çocuk kreşe geri Seni aldım bak kaybettim Sonax'ı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman Yorkshire Market'e gitmek istiyorsan oyuncu başa yapıyor. Senin neye ihtiyacın? Biz de Önemli olan hediye değil, önemli olan beraber olmamız. Bravo! Bravo. Yani... <gülüyor> tamam, önemli olan zaten sizinle hani sonaç sayesinde. O zaman bir cam suyu bir verelim. Cam suyu verelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Parfümlü. Evet, bir dakika Rıza, Rıza amcamla konuşuyoruz. Rıza... Rıza amca. Rıza amca. Amca. <gülüyor>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 İyi akşamlar. Gül Hanım varlık eminiz. E, Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Gülhan Hanım. <gülüyor> tamam Gül Hanım'ı istiyorum. Gülkanlı iyi akşamlar. Benim efendim. Güzel. Merhabalar. İyi nasılsınız? İyi akşamlar. nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de Hemen şu işaret ederim diyoruz. Eee evet, ne yapalım? Ben... Kaç tane ayna vardır <gülüyor> arabada? Soruyu ben sahaya. sorayım. Tamam soru üç, Levent 3 tane. Tamam Levent'ten geliyor. Yok dört tane bu arada. Evet buyurun. <gülüyor> Soruyu ben soruyorum. Bir de evet. içeride bak. Evet nerede işte. sonaks yok. Zeytin bunda yok. Güzel. Bravo. Evet Vallahi yok. Bu. Bravo. Bravo. Bu sene ne zaman zeytin bunununda ve ben hiç karşılaşmadım Deli gibi her gün arıyorum. Bir gün açılır mı Sonaks diye. Yok. A iki. Yani yakında olsa gerçekten çok iyi olacak. En azından arabanın bakımı da 2 ay sonra zeytin bunun sonaks hazır. 2 ay sonra hazırmış. Gülcüm, Gül, Gül, Gül Hanım daha mi? doğrusu özür diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Kazandınız. Evet. Teşekkür ederim. Olun, Hadi iyi Diğer telefon. Seda Baylıklar veriyor Tamam. Bayri, Sedat, bayri, Sedat Noyan iyi akşamlar. Merhabalar İyi akşamlar. Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş buyurun sizleriniz? hemen dinleyelim. Bize öyle bir şey söyleyin ki verelim abi hiç soru sormadan yani. E, eski müşterisiyim. Efendim? E, eski müşterisiyim son aksın. Evet. E, Türkiye'ye gizliği yıldan müşterisiyim. Evet. Ve, e, Nereden biliriz onu biz şimdi? E, ben iki arabamı da yaptırdım ama şu anda da arabalıkta ihtiyacı var. Çünkü küçük çocuğum var. Arabanın eee halil edersiniz. Evet çocuklar çok önemli. Çocuklar gerçekleştirilebilir. Eee evet her şey yiyor. maması stresle bir de böyle bir şey. E, yani matkap yarışmak değil ama Tabii tabii. Yok canım biz zaten hani zorla vermemek için değil bunu vermek için burada e, konusunu açtık değil mi? Doğru. Eee evet. o yüzden e, çocuk da varsa hijyen önemli. Sırf hijyen yapalım içeri o zaman. <gülüyor> i̇lk, i̇lk müşterisi ise ilk neredeki ki sonaksa gitmiş? Constantje evet. ben Anadolu kısmında Konya'da oturuyorum. Doğru bravo. Bravo. O zaman doğru evet. amca. Teşekkür ediyoruz. Helal be kazandınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi akşamlar. Evet 3 tane verdik. Demek ki iyi ki 3 tane oldu çünkü 5 tane olsa baya program sonuna kadar. Zaten 5 e, taneydi. Biri sana, biri bana. 3 de. <gülüyor> Rıza'da yok. Benim Rıza, de da... Rıza'da açık çek var zaten. Zaten yok. Ben bir hafta önce olduğu için. <gülüyor> Hayır Pınar rating aramış. Yavrum yaptıramıyormuş. ...bayağı aylardır. Çok diyor ihtiyacımız var Rıza Bey dedi. Rıza yapma Rıza abi, bir cep yanındayız. Senin <gülüyor> araban yok ki be. Bir arkadaşımla arabaşını götürürüm. <gülüyor> ne olacak? Tamam tamam, Şimdi şakası bir tarafa. Evet Pınar da istiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, eee... Ara verelim mi? Artık aradan sonra. Bu arada e, biz bir kere daha teşekkür ediyoruz. Biz, biz teşekkür ediyoruz bütün destekleriniz için. Bu ödül için de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda tekrar e, sponsorluk babında İnşallah. çalışalım canım. Hani böyle, <gülüyor> sizin sponsorunuz her zaman var. Bize sıra gelmiyor. <gülüyor> Abi bana sponsor olsan... <gülüyor> <gülüyor> Şolaks tişörtleri giyerim gezerim. Eyvallah. <gülüyor> Çok teşekkür Var, ediyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın. <gülüyor> Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu... ...radyoların en rahat ve keyifli şovu... ...Arıza Bellona Show. Reklamlardan sonra devam edecek. Ki ona yasladı. Soru gelecekse... ...cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444 55 çift sıfır. Best of them. Doktor Levent Bey... Doktor Levent Bey, İş Bankasına lütfen. Hemşire Tuğba Hanım, hemşire Tuğba Hanım, siz de İş Bankasına lütfen. Tüm sağlık sektörü çalışanları, e siz de İş Bankasına buyurun. Banka. Biz de İş Bankası olarak size Tıp Bayramı'na özel küçük bir destek verelim. %1,34 faiz oranı ve 36 aya varan vadelerle 10.000 YTL'ye kadar kredi. Bayramınız şimdiden kutlu olsun.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 Total'den bahar Resitali. 4 Mart 4 Nisan arasında Club Total ile yapacağınız her akaryakıt veya otogaz alışverişinize %5 puan Total hediye. Ayrıntılı bilgi Total istasyonlarında ve Total.com.tr'de. Total doğru yerdesiniz. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız Sony Ericsson'lardaki büyük fırsatı kaçırmayın. Hemen bir tel babaeğine uğrayın. Kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla muhteşem bir Sony Ericsson alın. Sony Ericsson Hyundai Kaplan, Türkiye'nin yeni kazanç aracı. Güçlü, çevik, hızlı Düşük yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetiyle Ekonomik 3,5 ve 7,5 tonluk kamyonlar Alın, kullanın, kazanın Kim tutar seni kaplan? Hadi yolun açık olsun Hyundai Truck Kaplan Isotlar grup güvencesiyle Türkiye'de Bir kartta başladı, iştekler arttı Taksit, taksit, limitler doldu, Yetişemedim. Ama artık beni düşünen bir kredi kartı buldum Asya Kart Asgari tutarı ödediğinizde kalan borcunuzun kredilendirilmesi hesap kesim tarihinden değil Ta son ödeme tarihinden başlıyor Günler üst üste gelmiyor Alışverişi hafifleten kredi kartı Asya Kart Şeyin goldu çıkmış gördün mü Neyin goldu Şeyin işte ya e... Futbol ayakkabısının mı e -e. Bisikletin mi Hayır Televizyonun mu Değil Kremini goldu diyor Kremini'den yeni bir şeker, dışı yumuşak karamela, içi nefis çikolata. Kremini Gold, adını unutabilirsin, tadını asla. İyi yaşa. İyi yaşa. Hasta olmadan, halsiz kalmadan önleminizi alın. Vücut direncinizi artırın, iyi yaşayın. İyi yaşa.net Ruhsat lütfen. Buyurun. Demek trafiğe 2005'te çıktınız Evet ama benden önce çıkanlar da var Merak etmeyin onları da unutmadık Renault'dan eski dostlara ekstra avantajlar 2005 veya daha eski model bir Renault sahibiyseniz Tüm fix servis paketlerinde %7 artı %30 indirim ve birçok avantaj sizi bekliyor Üstelik 100 YTL ve üzeri harcamalarda bir yıl boyunca yol yardım paketi hediye Unutmayın Rönonuza en iyi biz bakarız. Toprağı deldin, güneşi gördün, rüzgara değdin, sana geldin. Aç pencereni, hadi, sana geldin. Säk çay, çay. çay keyfi şimdi başlıyor, çay artık doğada. <gülüyor> Bestefen, Şirinoğlu, Factoring. Şirinoğlu Factoring. önde güçlü, güvenilir.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 Ne gäller se gälls senin elinden. Ben seni sevärs in, sanna Say. me. Så jag är kär i dig, jag är kär i Yeah, <laughs> we're Şimdi neler varmış kardeşler oto yıkamada. Bir dinicimiz mesaj çekmiş. Gerçi bak ona da vermek istedim ben de. Evet. Bende yıkanacak araba yok, halı yakıyorlar mı diye. <gülüyor> Onu da e, varsa halı firması dinleyen İyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> Herantiyaki. Merhabalar, hoş geldiniz. Levent gitti mi orada? Gitti abi. Havalı ne ya. güzel be abi. Kafamızı dinleyelim biraz. Ya yok bugün çok sessizdi onun bir sorunu var ha ben sana söyleyeyim Evden falan aradılar ya demek ki bir şeyler istediler He. Çocuk Alo. da tersi oysa demek ki böyle ev alacak bir şeyler Biraz evet Alo. öyle bir şey Misafir bir... geliyor abi bir misafir gelmesi ne demek biliyor musun? Ağardı biraz Nereden yani Nereden baksan 100 yetele, 100 yetele değil mi? Ya. İyi akşamlar Erhan Bey hoş geldiniz İyi akşamlar Nasılsınız? Alo, Alo evet duyuyoruz sizi Yolursunuz. Duyuyoruz tabi çok net duyuyoruz ha. Evet buyurun İyi akşamlar kolay gelsin Sağ olun ee, Selçuk Bey iyi akşamlar size İyi akşamlar nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür eder, seçtiğiniz büyük daha iyi olduk. Evet. Buyurun bayan. <gülüyor> şoförler hakkında var mı artık konuşacak bir şey? Kaldı Şöyle şey konuşmadım. İlk defa ben dedek, yani şimdi bu gayret tipi şeyleri biliyorsunuz. Hacı'dan var ya. Ya biz biliyoruz tamam. tabi de ulusal bir radyo olduğumuz için tabi Afyon'daki arkadaşımız belki bilmiyor olabilir. İstanbul'da <gülüyor> bir semtten bahsediyor beyefendi. Evet, evet. evet. Yani şimdi U'de bir şey yapılmaz bir nokta. Biliyorum onu. Trafik bir şey var. Evet. Adetten polis var yani var, bayan var. burada dönmeye çalışıyor 2-3 <gülüyor> manevra yaptı bunu evet. benceremedi sonra e, yapamayacağını anladı polis de bir rica etti çevirmişsiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> polis de tabii bakıyor bu hala da evet. ondan sonra mecnekece de ona yönelmediyse dönemedim o dönüşünü yapamadı Evet. Eee, e, alışveriş merkezinin önünde polis burn yasamızı çekti. Saat artık bilmiyorum ondan sana sıra bilmiyorum. Evet, bunu bir yani bayan yaptı. Eşit. Bir bayan veya baya, bay yapsaydı bu daha doğrusu. Aramaydınız bizi anladım, yani. anlatırdım yani. Gerçi benim aklım e. yok ama anlatırdım yani. Ya bunu bir bayanın yapması enteresan Hoş diyorsunuz ama işte. bir bay yaparsa e, normal mi anlamında şu an öyle bir şey mi almamız yani, gerekiyor? E, öyle bir ki yani kısa e, manevra yapılacak diyor yani. Yani, yani bir sizin derdiniz şey değil. Yani u dönmez dönünmez yerden döndü değil de bir bayan dönemedi hamı ha, ha, ha, ha. yoksa ben olsam el treniyle dönerim o mu yani hangisi <gülüyor> hangisini anlamamız gerekiyor ya artık nasıl anlarsınız <gülüyor> iyi tamam ya gitmeyin bu kadar bayan ha. şoförlerin üzerine onlar da bayan onlar da şoför Abi, Ama karşı tarafta yeşil yandığını düşün, uyduruş yaparken adamı. Ya, tamam. Yani. Şimdi bak böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz her yerde. Bu sefer iyice de şey yapıyorlar, o yüzden söylüyorum panik yapıyorlar Aa, zaten. Ha. Elini vicdanına koyup söylesin Söyle. Bak burada tüy kalkının ucurunda. Söyle. Hiç kendi dönmemiş mi? Ya da girilmezden girmemiş mi? ya neler neler? Yapmıştır da şimdi o. Yaptı mayarı... da. Yaptı da. Yağm yaptın da. Yağm yaptı. Adamı azetme ya. Benim, Allah benim, Allah. Benim. Bak arkana adam adam takar mı? <gülüyor> Fotoğraf makinesiyle peşinden gelirim egeçe şey gibi. <gülüyor> Ee hali bizi yaptı Yani şey diyor, sizi, ha, gerçek. Ne yani söylemek düşte benim benim hiç araba araba da bilmiyorum. E siz nasıl gördünüz? Yanımda başkası mı kullanıyordu arabayı? Yok yani yürüyordum yani. Yürüyordunuz şey Teşekkür. Evet. Aa. O kullanmayı bilmiyorum ama kuralları biliyorum. Kuralları biliyor. Ha, bu da yani evet doğru. Ondan gene 4 yaşındaki çocuksa normalde. Adam'a bak ya. Vallahi. Ya. Hiç yani o bir şey söylemedik. Vallahi billahi bağırdı. Öbür deriz abi. Hasta etne falan dedim yani hayatımda ilk defa. ...kurduğum cümle <gülüyor> yayında... ...özür diliyoruz Erhan Bey size o zaman bir adet Monax... <gülüyor> ...araba yok ya... <gülüyor> ...o zaman size bir adet arabanız varsa... Ee, ...diş bakım ben, seti verelim... <gülüyor> ...diş bakım Özay seti... Bey, He. buyurun vallahi ben sonrak istemiyorum da Özay Gönlüm'ün parçası var... ...eğer çalarsanız, çalarsanız çok memnun olurum... ...kimin efendim... ...Özel Gönlüm'ün daha önce çalıyorsunuz bir ara... ...Özel Gönlüm... gönlüm ...anladım evet. şey Özel Gönlüm... ...onun şarkısı o söylerdi zamanında da... ...şimdi onun kardeş Türklerle çalıyoruz biz... ...şeyi Aa, diyorsunuz galiba... Yani. Şey mi diyordunuz ya? Dur bakayım ben onu bir Şarkınlar yerde. Şarkındadır bilmiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. İşte Kuvaklarımızın pozitifliğidir bu arada. Bir saniye. Ama burada değildi o çocuklar. Bir saniye. Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz? Alo. Duyuyordum. Dur zaman, zaman kazanmaya çalışıyor. Alo. Alo. Beyefendi biraz daha yerinizde hissedilmişsiniz. Kapsama onun evet. içine. Alo. Alo. Alo. Alo. Tamam bir saniye. Şu an duyuyor musunuz? Hayır, Oğlum gelmek. ben bu sistemi unutmuşum. <gülüyor> Bayağıdır kullanmıyorum. Tabii Macintosh kullanı unuttum bunda. <gülüyor> Çekiş şuradan bakayım sen anlamazsın. Evet. Biliyorsun değil mi yerin nerede olduğunu ben beyefendi ben hiç olmazsa. Ben de gibi bulurum ben şimdi. Abi. O kadar şey yaptık, e, üzerine gittik. Şu muydu? Yok, ha evet bağım. evet otur. Başlat bakalım. Başlat. Alo. Alo di artık. Alo geçtik artık. Alo bitti. Bitti kapatıyoruz telefonu. Evet, Alo. Karşı. Alo ver bakalım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza Bey. Çok Bak, teşekkür ederim. Eyvallah, iyi akşamlar. <gülüyor> tamam, kapattı kapattım herhalde. <aram. gülüyor> Zaman var mı? Olsun, biliyor muyuz yani? Bakıyoruz. Birazını mı çalalım? Biraz çalalım. Hadi, çal, çal bakalım. Özel gönümü de böylelikle bir kere daha anmış oluyoruz. Karşısında saygıyla eğiliyoruz. Tabii evet. eşit seviyelerde bu şarkıyı tekrardan bizim çalmamızı sağlayan kardeşlikler grubuna da ekstra bir teşekkür etmemiz lazım. Evet. Millet yüz, bütün Sezar Aksu şarkılarını kavur yaparken... Yüz. Yani <gülüyor> devamını bir getirmeye bir gerek, bir gerek bir yok bir herhalde. Sızlar spalan tavukları köpekleri kim geçirir? Du är min chance. Gå in, ta shur. Här är vår chance. Och Ben yaşlı yollarına duman çıksın Ben yaşlı türenin yollarına duman çıksın <gülüyor> Evet biliyorsunuz enteresan durumlar söz konusu Türkiye'de ee, <gülüyor> Ne zaman? Mart ayında mı oluyor? Bu ay, bu, Mart. 30 Mart'ta yeni bir saat uygulamasına geçiriyor 2 saat mi ileri alıyor? 1 saat ileri alacağız yine her zaman olduğu gibi ama artık ondan sonra kalacak Yok. Çok para kazan. Ne? 2 saat ileri alacağız. 2 saat alıyoruz. Evet. Bir dahaki sene geri almayacağız. Yok öyle bir şey. 1 saat evet. biz geri almadık her son. sene her sene uğraşmayacağız işte bundan sonra. E tamam da biz 1 saat ileri geri, ileri ay geri. geri almadık mı? Oğlum. Evet, onu yakalam yakalamak için şu anda biz mesela <coughs> kaç oluyoruz? 1 saat gerideyiz. Şu an 21.30 mu olacak evet. saat? 1 evet. saat gerideyiz. Evet. evet. 30 Mart'ta 2 saat ileri alacağız. 2 saat ileri. Evet. Ee, yani o zaman şu anda 21.30 olacak saat şu hissettiğimiz anda mı? Evet. Evet 21.30. E o zaman yani enteresan bir şey olacaksın. E bir, Mosk... de, bir de yaz saat yaz tam ortasında 9'da dokuzda... <gülüyor> pardon. 9'da güneşin battığını eee e, e... o zaman gün doğumu batıyor olacak işte. Evet onu güneş. diyorum işte. Yok yok yanlış. Ya, ha o dengeleyecek diyorsun yani. Dur şimdi bir dakika. Şimdi mesela <gülüyor> yazın diyelim ki saat 5'te insanlar He. işinden çıkıyor, hava aydınlık oluyor. He. <gülüyor> iki, i̇ki saat dilim aldığımızda saat üçken beş olmuş Oğlum, olacak. Olur iki saat değildir o bak yanlışım var mi? Allah iki, iki saat. Ben araştırdım. Mesela şampiyonlar ligi maçı bundan sonra yir on çeyrek kala, on bir çeyrek kala. On çeyrek kala başlıyor. Vallahi biz şey yapıyoruz Moskova ile aynı saat dilimi. Moskova ile aynısın. Evet. <gülüyor> Rus şey. ...Rusya ile aynı saatlerimine geliyoruz. Ondan Aa, sonra... Daha önerilmiş, kabul edilmemiş daha. Yok kabul ediliyor. o. Yunanistan'la aramızda... ...bir saat fark olacak. Ee? Diğer işte ülkelerle aramızda fark olacak. Onlar niye geçmiyormuş, biz niye geçiyoruz? Bir şey mi varmış bunda? Bizim şey Türk halkı şikayet etmiş her sene her sene... ...Ulaşamayız diye. <gülüyor> Valla iki saat birden alacağız. Valla benim salonda bir tane ee, saat var. Onu hiç değiştirmem ben. Doğru. Valla yani öyle duruyor. Yani o... Artık değiştirmek zorundayız. Artık yoruluş. öyle bir alıştım ki... Biliyorum çünkü zaten bir saat geri de olsa ileri de olsa çözüyorum işi Benim kafam almadı abi bu işi ya Beni de almadı yani Ya şimdi mesela Abi milletvekilerinin kafasını almazsa bir açıklaması lazım Hani onların da kafasına uymazsa Biz, kabul olmaz mı? Da, bir dakika konuşturma beni abi ne olur şu ya, Yayına giriyoruz çeyrek geçe hava e, kararıyor Saat 4ken 6 olacak Evet 6 iken 8 olacak 8 iken 10 olacak <gülüyor> Tamam be tamam sıkıldım can be iyi akşamlar İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Gece birde kararıyor hava yani öyle düşün. Öyle abartıyoruz yani. Evet e, buyurun dinleyelim sizi. Bayan şoförler hakkında konuşacaktım. Evet. Ee, neden? Özellikle böyle bir sebep? Duma Yok, hayır tesadüf biraz önceki arkadaşın e, bir soldan e, şaman, bu dönüş için e, bir hatalı dönüş yaptığını söylemişti. Ben de aynı istikametten çıktım. Önüme bayan şoför düştü tesadüf. köyden. <gülüyor> Evet, evet, evet, oluyor denk geliyor. Yapacak çok fazla bir şey yok bayanlar çünkü trafikte oldukça sık araba kullanıyorlar o yüzden denk geliyor. Buyurun devam edin ne oldu size ne oldu? Alo? Can Bey duyabiliyor musun? Oğlum orada hala da saat saat yapıyorsun ya bir dur ya pardon özür dilerim biz yayında bir daha arayın Can Bey bir daha arayın Burak şöyle söyle efendim biz yayından çıktığımız zaman ben onun peşindeyim şimdi yazın Hı. hava aydınlık olacak. E. Yani ben mesela yayından sonra geziyorum ya... ...karanmayacak hava işte. E tamam ne alakası var ya sanki... ...öyle bir konuşuyorsun ki yani... Ee, ...gittiğin yerlerde... He. ...gece gittiğin gidilebilecek yerlerde... ...ya ben de, saç birine kafamı karıştırıyorsun ya. Dur dur güzel ya. olmuş güzel boşver. Abi öyle deme şimdi çıkıyorsun mesela buradan şimdi yayın bitti yarım saç. Dışarı he. çıktım her yer cifri karanlık kimi göreyim ben. Eee? Ama hava aydınlık olduğu zaman... ...e? ...insanların gözünün içine bile bakabilirsin. <gülüyor> Sen yine oraya bağladın işi yani. Bağladın işte. Tamam. <gülüyor> Tekrar bağlanacak. Öyle söyleyeceğim ki büyük ihtimalle şarjı bitmiş olabilir beyefendinin. Efendim Dolayısıyla canım. yaz gelecek. Hmm. Bayanlar böyle hafif böyle... Tamam. Kış şakıyı affetler, giyecekler. Tamam. Tamam. Can Bey buyurun dinleyelim Efendim, sizi. Evet dinliyorum. kapandı telefon. Buyurun. Biraz her arkadaşla konuştunuz. Gayrettepe'de bir bayanın yanlış dönüş yaptı. Evet Örgün. doğru. Şaşkınlıkla seyrettiğini söylemiştim. Doğru buyurun. Ben aynı skametten çıktım Mecliköy'den. Kaç köpürsüne kadar başka bir bayan şoförünü mevcut Evet. 31'e sol şeritte evet. hiçbir şekilde sağına sağına bakmadan arkasındaki ikazlara E, aldırmadan, saatında hiç bozmadan, evet. her iş köpüse kadar devam etti. Fakat evet, trafik tamam. inanılmaz bir şekilde felç etti. Yapmıştır, doğrudur, e, olabilir. Yani. Şimdi ben şuna böyle bir çözüm bulacağım. Şimdi siz böyle diyorsunuz ya, be, ba, bayanlar da şu an araba kullanan şoför, bayanlar da bizi arasınlar, gördükleri e, bay e, sürücülerin yaptığı hataları söylesinler. Tamam mı? Tabii ki. Nedir bu? Ne iş, bu şey, hayır, hayır, bu işi böyle çöze çünkü iki tane telefon arka arkaya böyle bir de sürekli. Tamam. E, e, bayan şoförlerce. Normalce şey söyleyebiliriz. <gülüyor> bunu böyle dengeleyebiliriz. Yalnız Çünkü... bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. 30 da gidiyor. Öyle bombolu bir ayafranda. Olabilir. Tamam. Yani. <gülüyor> tamam. tamam. Tamam. Bir de bu salak çekilis için ne yapmamız gerekiyor? Var mı öyle bir şansımız? Geçti. 200 TL, artık ADV. Dinleyicinin dilimiz var. 150 TL'yi hallederiz. Bir var, kapatık, tamam bir bireysel rahat kapalı kasa kanvet. Olsun. O olur. Mu? O yaparız yaparız çok güzel. <gülüyor> tamam <gülüyor> evet, teşekkür ediyoruz yayınlar. <gülüyor> <akşamlar. gülüyor> Reklamları dinleyelim. Reklamlardan sonra buradayız. Cehatklık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. Ke ona yasladım. <gülüyor> Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444 55 çift sıfır. Bestefen. Yolların efendisi otokredisi Fortis'ten. İster 48 ay vadeli ve üç ay ertelemeli, ister tam 60 ay vadeli. İstelik 100 TL benzin hediyesi ve özel kasko fiyatıyla. Beğendiğiniz sıfır kilometre binek ve ticari araçlar için yüzde yüz otokredinizi hemen alın. Yolların keyfini çıkarın. Otokredisi işin uzmanından yani Fortis'ten. Filiz Hı. Ya ben bir türlü konzantre olamıyorum aklım kampanyada Ne kampanyası? AEG'den iki ankastre ürün alana üçüncüsünü hediye ediyorlar Ne? Şşş. Gerçekten mi? Hadi kalk gidiyoruz E meditasyon? Boşver yeni mutfaklarımızda keyif çayı içeriz artık <gülüyor> Siz de bir AEG yetkili satıcısına gelin mutfağınızı yenileyin AEG Electrolux Perfecting Form and Function İş Bankası Maksimum kartını kullanana OGS cihazı bedava. Ayda 400 YTL ve üzeri alışveriş sözü veren herkese OGS cihazı hediye. Üstelik hem yurt içi hem yurt dışı alışverişlere. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.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 Hip just jazz, house, breakbeat, soul, samba, samba, samba, samba, disco, club, trash, trance, latin, garage, rap, rap, rap, rap, rap. rap Musik senaratsin. 53 56 on Express Musik. Djurklar, kaffe till, sevärdem, beys. Punar beys. Vad stolpar de? Det är så mycket som de får. Jag får inte. Jag får inte. Jag får ...beni de ağlatacaksın. Ver Beyaz! Çocuklara kahvaltıyı sevdiren Beyaz! Ben buldum! Ben buldum! Samsung Beyaz! Deterjan kulağım yan... ...ve sıcak hava ile dezenfekte edebilen... ...bir çamaşır makinesi. Beyaz. Kokuların birbirine karışmadığı... ...bir buzdolabı. Toz ve alerjenleri yok edebilen... ...bir elektrikli süpürgün. Hayalinizdeki beyaz eşyalar... ...Samsung Beyaz ile şimdi Türkiye'de... En harbi anlar on dokuz. Evet, staj yapmak için firmamıza başvurmuşsunuz. Neden bizi tercih ettiniz? Vallahi özel bir nedeni yok. Sıradan öler yere başvurdum. Harbi. Birkaç yerden cevap geldi ama içlerinden bir tek sizin firma eve yakın çıktı. Harbi. Aslında staj yapma taraftarı da değilim ama okuldan zorunlu tutuyorlar işte. Harbi yer misiniz? Alpella'dan harbi. Altında kıtır bisküvi, üstünde nefis çikolata, arasında karamel ya da krema. Alpella'dan harbi, harbi lezzet. <gülüyor> i̇yi yaşa. Heps. İyi yaşa. <gülüyor> Az olmadan, halsiz kalmadan önleminizi alın. Vücut direncinizi artırın, iyi yaşayın. iyiyasa.net Tiffany çatlak tişört yarışması başladı. En çatlak tişörtü sen tasarla, 10 bin yeterlilik büyük ödülü yakala. Ayrıntılar çatlaktişört.com'da.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 Çekilecek yükü çoksa Ford Cargo'nun da şimdi 350 piyesi var. Ford Cargo, kamyoncunun başını eğdirmez. World Alışveriş günleri giyimle devam ediyor. Mart ayı boyunca World Kartınızla yapacağınız 75 YTLV üzeri giyim alışverişlerinizde 4 World Taksit fırsatı. Ayrıntılı bilgi WorldKart.com.tr ve gazetelerde. Şirinoğlu Faktöring. Şirinoğlu Faktöring. Önde, güçlü, güvenilir. Yeni tasarımı ve kesintisiz Bestefem. Bestefem Best yayınıyla www.bestefem.com.tr sizlerle. Radyomuz ve internetiniz açık olsun.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 Sådana småsyrer i min i i Nås min plats. Nås min plats. Nås min plats. Nås min plats. Nås Ett ökänt tenging, dockor 100, vill samla, jollivan, tillhör, sustravan, kyber. Sångivit, tillhör, tillhör, tillhör, Don't know don't thinkle aradım bir kız çocuğum her yaramı sevdim Bam, bam, bam, bam, bam. Evet, bir bayan şoför aramış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Sayın Toprak. Reyhan Toprak. Değil mi? Yanlış evet. söylemiyoruz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Doğru. Merhabalar. Çok, Çok teşekkür Hayır. ediyoruz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Dizler Evet. Rıza Bey, e, bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Ee, Buyurun. Sanıyorum e, bu tarz konuşmalar artık... Evet. Ee, zararlı bir duruma bizi götürüyor. Ne diye soracaksınız. Bu tarz derken radyoların yeni açanlar olabilir. Bayan şoförler hakkında Bayan yapılan şoförler, konuşmalar. Evet yani hmm. bu iş sabah gelmeye gidiyorum, akşam sizinle dönüyorum <gülüyor> ve ortak konu olarak <gülüyor> e, bu konu çok sık konuşuluyor. Yok şimdi o, ben neden olduğunu hemen size söyleyeyim. Şimdi sabah konuşulması ve akşam konuşulması genelde bu tarz programların yani bu saatte yapan yapılan programların formatı daha doğrusu drive time olduğu için yani sürücülerin yoğunlukta olduğu bir saat olduğu için dinledikleri Aynen. zaman olarak ben ki o yüzden. yani Farkındaysanız oturup doğru. biz e, çok açmayız bu konuları. Dinleyiciler, ah beyefendi şöyle bir şey gördüm az önce falan şeklinde açılır. Siz de açılır. açıyorsunuz. Evet. Açıyor. evet bazen ya, dayanamıyorum, bazen dayanamıyorum. Tabii ki açtığım konular oluyor ama ben açtığım zaman da her zaman şunu söylüyorum. Bu işin bayanı bayı yok. Ben bayı da söylüyorum. Bayanı da söylüyorum anlamında. Evet, ee, bir, bir, bir açıklama yapıyorum. Seferi olarak. Ha Sen Bayanın için... yaptığı hatayla bayın yaptığı hata tabii ki e, aynı olamıyor. <Gülüyor> Keşke aynı olsa ama Biraz farklılıklar gösteriyor kendi iç dünyasında ama Cem bunu ben sırf bayan diye çok fazla üzerine gitmem onu söylemeye Cem çalışıyorum. Cem Bey problem ne biliyor musunuz? Cem Bey evet problem, bu, buyurun. Özür dilerim. İşte problem bu aferin. Problem bu problem ama bu. Ama olmuyor evet. bazen Cem Bey. Canım benim. Problem ne biliyor musunuz? Ustarlayacağım diyor yalnız. Hala Cem Bey. Ya arkadaşlar <gülüyor> tamam. tamam. Ben her gün radyonun mikrofonunda konuşan birisi değilim. Yok yok tamam heyecandan olmuştur diyoruz özür diliyoruz e biz. Evet buyurun. Problem ne biliyor musunuz? Evet, Problem <gülüyor> insan faktörü olarak konuyu değerlendirmemek, kadın olarak değerlendirmek. Ama evet, işte bunun kronik da... kadınlar var. Ne tamam kronik ama bunu ama kronik kadınlar da... var ama Her ben büyük ile dördüncü event arabası arasında araba kullanan biri olarak kronik erkekler de var. Hanımefendi çok güzel çok söylüyorsunuz farklı. ama bunu bana söylemeyin işte. Şöyle bir durum söz konusu. Ben sizin söyledikleriniz zaten bu konular açıldığı zaman her zaman söylüyorum. Yani şimdi bu konuşmalar doğru yanlış değil. Hepsine katılıyoruz ama öyle bir konuştunuz ki şimdi programda sanki sürekli Sürekli ben hani bayanlara Hayır. yönelik bir e, olay yapıyorum. Bayanlar niye Seni böyle kullanıyor diyorum. Siz her gün dinleyen insanlar. Sizin bu şekilde konuşmadığınızı bilen insanlar. He o zaman siz de o zaman çok fazla evet, takip ediyorsunuz bizi. Bile bile siz ben de e, destekliyorum. Siz evet. bu şekilde konuşmuyorsunuz ama evet. abi efendi. Şu bayan şoförler diye konuşuyor ya. E İnanın son derece evet. işgal eden erkeklerin yüzlerine e bakın. Zaten bunu ben dengelemeye çalıştım az önce. Bir bayanı bağlayın da bir erkeğin yaptığı hatayı söylesin Teşekkür bakalım diye ben e, yani hani anlatabiliyor mu? Ben bu konuda destek Güzel olmaya bey, çalışıyorum zaten. Güzel bey. Şurada yakın bir gelecekte insanlar kendi kazalarında kendi tanıklarını tutacaklar. Burada haklı olsanız da, haksız da olsanız şu sosyal olguda sosyal yapıya baktığınız zaman su istimal edilecek halkla o kadar çok bayan çıkacak ki. Ya tabii ki var ben iddia ediyorum erkeklerden çok daha iyi kullanan bayan şoförler de var. Benim derdim o değil zaten. Hayır hayır bilmiyorum. sizden istirhamım tabii bence ki, buna müsaade etmemeni. Müsaade etmemek değil tabii bazen o kadar komik şeyler geliyor ki program yani, formatının önüne geçiyor. Kusura bakmayın ben de programımı düşünmek ediyorum, zorundayım. O kadar da ciddi problemlerle evet. araba kullanan beyefendiler var. E tamam, yani yani bu, evet. bu kadın olarak konuşulması inanın son derece sıkıntı verecek, sosyal olarak sıkıntı verecek. Onu bile geçirmek. Evet, evet. ben de ben de şunu söylüyorum, bu tek başımıza benim yapacağım bir iş değil. Sadece ben burada arayan beyefendilerin bayanların araba kullanmasıyla dalga geçmesini önlerim, önlemesini ama sorun orada kalmaz. Bizim derdimiz başka. E, hatalı kullanan, gerçekten yanlış şeyler yapan bayanlar da kendileri bayanlar da çek... etkiler. Bayanlar ve ama durun ben bir bitireyim. Yani ben bitireyim <gülüyor> ben bir konuşayım ondan sonra size vereyim tekrar mikrofonu bayanlar bilhassa çünkü şu anda dediğim gibi e, bayanların yaptığı hatalarla bayların yaptığı hatalar birbiriyle örtüşmüyor aynı hatalar değil anlatabiliyor muyum bu da tabii ki bayan olmasından kaynaklanan arabayla alakalı çok fazla işçi dışlı olmamalarından kaynaklanan bir durum onu söylemeye çalışıyorum e, bayanların da bayların da kendilerine biraz şekil düzen vermeleri gerektiğini söylüyorum tamam bu konuda yani bayanların hepsinin araba dan anlaması. O tamam, ee... faren motordan anlaması gerekmiyor. Zaten biz o Bugün konulardan bahsetmiyoruz Arabasına evet. zincir takamayan, çulşan elemanımızın olduğunuzu biliyorum. ben de bilmiyorum. Olarak. Ben de bilmiyorum. Evet, ben de zincir nasıl takılır bilmiyorum. Ama yani e, bu Ama için, bu ama tabii ki bu, bu araba gitti kullanmaya gitti, etken bir olay değil. Sonuçta zincir takmayı şu anda biz daha başında yaşamıyoruz. Zincir takamıyorsak yani takabilen muhakkak yani birileri vardır. Yani araba kullanmıyorsanız bilgisayar programcılığınız bilmeniz gerekmediği gibi e, Sadece beni rahatsız eden kadın olarak konuşulması. Tamam. Bunu tekrar dile getirmek tamam. istiyorum. Tamam. Zaten bu konularda biz hemfikiriz ama benim tek rahatsız eden sanki biz her gün boyunca böyle bir bayanlar nasıl araba kullanıyor falan şeklinde konuşuyormuşuz gibi konunun ağylanması o hayır, yüzden hayır. tamam. Ama onu da söylemek Canım istiyorum. Canım. Tamam. Ben Çok teşekkür ederiz. Reyhan bir Reyhan Hanım'ı alkışlayalım. <Gülüyor> Özür diliyorum. Çok böyle arabadan konuştuk. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. Hadi bay bay. Evet. Gidelim abi biz artık. 19.49 olmuş saatler yavaş yavaş da Sonuna geldik programın Ne var oğlum? Karnım acıktı bir 10 dakika çıkayım ben bugün be E tamam zaten galiba aşağı yukarı öyle bir şey olacak Şu an bir şarkı dinleyebiliyor muyuz? Olur derken dinleyebiliyor muyuz? Evet veya dinleyemiyoruz, ha, dinleyemiyoruz. Tamam reklam mı dinliyoruz? Reklamdan Reklamlardan sonra... sonra o zaman bir şarkıyla veda için geleceğiz Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu Radyoların en rahat ve keyifli showu Arıza Bellona Show Reklamlardan sonra devam edecek Ki ona yasladık Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444 55 çift sıfır. Bestofen. Şirketiniz uçuşa hazır mı? Wings Business'la hem şirket harcamalarınızı kontrol altına alın, hem de bu harcamaları bedava uçak biletine çevirin. İsterseniz bir Akbank şubesine uğrayın, diğer avantajlarından da bahsedelim. Hemen Wings Business sahibi olun, işinizde bir adım öne geçin. Wings Business, iş dünyasının en kolay uçuran kartı. Zamanında kalkış performansımızla fark attık. Sizi otoparklarla, kuyruklarla uğraştırmadan kolay uçma yolunda fark attık. Şimdi yüzde otuz indirimli fiyatlarla hesaplı uçma yolunda da bir kez daha fark atıyoruz. 31 Mart'a kadar bütün iç ve dış hat uçuşlarımız %30 indirimli. Biletinizi Pegasus'tan alın, bu fırsatı kaçırmayın. Pegasus, uçmanın kolay yolu. 444-0737 flypgs.com Hanımlar, hayalinizdeki işi kurmak ya da var olan işinizi büyütmek mi istiyorsunuz? İşte formülüm. Portis'ten yeni bir hizmet daha. Kadın Girişimci Kredisi. 20.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerdir. Üstelik keyfisiz kredinizi 5-10 Mart tarihleri arasında kullanın, %1.50 faiz oranından faydalanın. Kadın girişimci kredisi işin uzmanından, yani Fortis'ten. Rampaları çıkacaksın, yolları aşacaksın Mükemmel hizmeti, mükemmel fırsatlarla Opet'te bulacaksın Opet'e gireceksin, Opet kartını ya da herhangi bir parolu kartını kullanacaksın Aldığın her 2500 YTL akaryakıta ilave 100 YTL'lik puan kazanacaksın Şaşıracaksın, ben derim ki şaşırma 21 Şubat 30 Nisan arası bu fırsatı kaçırma Här i̇şte, är Popcake. Hej. Halkumus är en riktig stjärna. Vi fyllde en tomma plats. Du har en kärna. Du är i bilderna med choklad och en stark kärlek. En kärlek? Livet är fullt av det. Mmm. Kärlek är kremen. Naturligtvis. Vi Migros Migros da yıldızlı ürün günleri başladı 11-14 Mart arasında Migros da yıldızlı ürünler %30, %40 Ve hatta %50'ye varan Avantajlarla sepette Gelin yıldızlı ürünleri seçin İnanılmaz avantajları kaçırmayın Migros alışverişin En çeşitlisi, en keyiflisi Migros Pedikartımın yıllık ücreti Yılda böldüyordum ama Pari sokağa atıyormuşum gibi geliyordu. Sonra beni düşünen bir kredi kartı buldum. Asya Kart, yıllık kart ücreti yok. Yani kimse size, bizim bankamızın kredi kartını kullanıyorsunuz. Öyleyse bize şu kadar para vereceksin demiyor. Alışverişi hafifleten kredi kartı, Asya Kart. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız son Ericssonlardaki büyük fırsatı kaçırmayın.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 Ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak, ymshak. Yeni yılda soft, ymshak. Ağzınızı da görme in shak. <gülüyor> Tiffany Çatlak T-Shirt yarışması başladı. En çatlak t-shirt'ü sen tasarla, on bin yeterlilik büyük ödül yakala. Ayrıntılar çatlaktişört <Sessizlik> Dinamik motor sesiyle yeni Ferrari oyuncak arabalar şimdi Shell istasyonlarında. Geri çekip bırakın hızlansınlar birbirleriyle yarışsınlar. Shell V-Power performans yakıtlarından tek seferde 100 YTL'lik alanlara hediye. Diğer yakıtlardan tek seferde 100 YTL'lik alanlara sadece 3 YTL'ye. Hemen kampanyaya katılan bir Shell istasyonuna gelin 7 oyuncak arabayı toplayın Kollektionunuzu tamamlayın Ayrıntılı bilgi Shell istasyonlarında Shell Harekete geçirir Bestefen, Şirinoğlu Faktöring Şirinoğlu Faktöring Önde güçlü, güvenilir Rahatlık ve keyfim birinci adresi Bellona'nın sunduğu Radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor Kandırmayın insanları Iki ona Evet, Bellona arıza şov biliyorsunuz hafta içeri akşam 5 akşam daha doğrusu 18-20 20 arası aracı. canlı yayında sizlere ulaşıyor evet bir üçlü yapalım mı diyecektim ama Bellona ha bayağıdır yapmıyor çocuklar acıktı çıksınlar bir yemek yesinler yarın artık yarın o zaman şu bizim marşı da söyleyelim Bellona ile alakalı uyar ne evet. <gülüyor> Ancak belki de bu şarkıyı ilk defa duyanlar vardır. Hatta çoğunlukta bile olabilir. Çok konuşmayalım. Bence şarkının keyfini çıkarsınlar. Kimin söylediğini de söylemiyorum. Bu saate kadar merak edilmediyse... ...bu saate sonunda çok merak edilmez. Güzel şarkı ama. Hadi keyfini çıkarın. Yarın görüşürüz. Bay bay.